Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin Müzik ve içerik www.mbirgin.com Ellen ve Boylam 88 Aralık 2015 başladı. Hoş geldiniz. Konuklarımız ve Biz Merhaba değerli dinleyenler Yine yeniden bir konuklarımız ve biz Köşemizden sevgiler, saygılar Efendim Bu üçüncü sene değerli alt komşumuz Hocamız Abdullah Akkaya Bey'i 2013 yılında ilk kez Konuk ettik, daha sonra 2014'te konuk ettik Hal böyle olunca dedik ki en azından Senede bir kez hocamızı ağırlayalım. Bugün Aralık 28 Aralık. Baktık sene bitecek. E, dedik hocam yani müsait misiniz? Daha önce söylemiştim de e, yapalım o zaman Mustafa Bey dedi. Tamam hocam dedim hemen ayarladık. Zaten ay sonu olunca ben de enleme boylama hazırlamak için ne yapabilirim düşüncesi içerisindeydim. Sağolsun hocamız imdadımıza yetişti. Dün ben normaldim. Yattım elektrikli battaniyeye güvendim. Hani güvendiğimiz dağlara kar yağdı. 2-3 senedir Kullandığım bir elektrikli battaniye bozulacağı tutmuş. Normalde bir, birinci kademede çalıştırıyordum. Ee, gece yarısı böyle üşüdüğümü hissettim. İkinci kademeye aldım ama <gülüyor> bozuk olunca tabii o da fayda etmedi. Sabah kalktım ki böyle boğazım bir ağrıyor bir ağrıyor. Dolayısıyla bugün aa, hocamızı daha az bö böleceğim. Zaten önceki bölümleri dinlediğimizde gördüm ki hocamız <gülüyor> bir şey anlatacağı zaman ben hep müdahale etmişim bölmüşüm gerçi etkileşimli olunca ayrı bir tadı var da hani bugün performans itibariyle biraz kötü olduğum için hocamız bunu kullansın sonuna kadar diye düşünüyorum ve değerli hocamıza hoş geldiniz diyoruz hocam hoş geldiniz hoş bulduk sağ olun Mustafa teşekkür ediyorum nasılsınız Allah'a şükürler olsun Tabii biraz önce de ifade ettiniz, sizin söylemiş olduğunuz yıllarda memriyet hayatım devam ediyordu. Aa, evet öyle bir gelişme oldu, ee, emekli oldunuz. Allah nasip etti, bu sene e, Ağustos ayı itibariyle emekli oldum. Onun için soran dostlarıma şu cevabı veriyorum, bir emekli ne kadar iyi olabiliyorsa... ...o kadar iyiyim şükürler olsun elhamdülillah. Maşallah. Bu arada kıymetli dinleyenler... E, ...fark etmişsinizdir belki... ...ilk kez profesyonel bir... <gülüyor> ...ses kayıt cihazı aldım yıllardır... ...belki 15-20 yıldır... ...ses kayıtlarıyla ilgilenen... ...haşır neşir olan bir kimseyim... ...sonunda para kıydım <gülüyor> ve... ...profesyonel bir ses kayıt cihazı aldım... ...ve ilk kez hocamızı... ...konuk ediyoruz yani anlamlı güzel bir açılış oldu bence. Çünkü Kur'an tilavetiyle başlayacağız. Hocam buyurun. Ben e, öncelikle bu yeni aldığınız tırnak içinde paraya da kıydığınızı ifade ettiğiniz <gülüyor> evet. tırnağı geri kapatıyorum. <gülüyor> Cihazınız hayırlı olsun. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Allah razı olsun. Gerçekten e, teknolojinin güzellikleri eğer iyiye, güzele, doğruya, hele hele bu iletişim çağında insanlara güzel bilgiler sunmaya eğer vesile olacaksa ne güzel bir cihazdır, ne güzel bir alettir diyoruz. Eyvallah. Evet, Mustafa Bey ben Tevbe suresinden ayetleri okuyacağım inşallah. Eyvallah buyurun buyur. hocam. Ağzı belli Allah'ı, min Şeytanı, Rahim. Ve ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولا ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم أما İnanan erkekler ve inanan kadınlar da birbirlerinin dostu, koruyucusudurlar. İyi ve doğru olanı teklif eder, kötü ve yanlış olanı önlerler. Ve namazı içtenlikle kılarlar. Zekatı da seve seve verirler. Allah'a ve O'nun elçisine uyarlar. İşte onlardır Allah'ın rahmetini bahşedeceği kimseler. Çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam misabet kaydeden yalnızca Allah'tır. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Hocam ben aklıma geldim. Kur'an'da bildiğim kadarıyla bir sure besmele'siz başlar. O Tevbe suresi miydi? Doğrudur. Peki diyelim ki ortasından okunacağı zaman yine besmele çekilir mi, çekilmemeli mi? Tabii çekilmelidir. Çekilir ha. de zaten. Ha. Dikkat ederseniz ben de emuzi besmeleyle... Hani alışkanlık gereği mi çekiniz yoksa bilerek mi çektiniz? Bilerek, dedi? bilerek. Hı. Tabii Mustafa Bey, Kur'an Allah'ın bize ilahi mesajı. Kur'an'la ilgili bir şairin söylediği güzel bir söz var. İsterseniz onunla başlayalım. Buyurun hocam. Bugünün gündem maddesi ne? Aklınızda. Sanmayın önümüzde seçenekler çok. Ya Kur'an ya hüsran. Üçüncü bir yol yok. Kur'an ezanesinde. Her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Dedikten ee, sonra. Biraz Cengiz Numan oğlu şiirlerini anımsattı. Şimdi gelelim sorunuzun cevabı. Gündemimiz nedir? Ha, buyurun, ben de eski işte hocam dedim. Ben de keserim o kısmı dedim. <gülüyor> ha, Mustafa Bey tabii ki birkaç gün sonra bir miladi yılın bitişi. Bu bir gerçek. Yani hmm. ömrümüzden bir takvim yılı yapraklarıyla beraber ömür bahçesinin gülleri de soldu. Öyle ya bir sene geçti. Ne yaptık? Bu bir sene içerisinde birçok planları olan, hayalleri olan, düşünceleri olan Uzun emelleri olan ama sabaha çıkamayan nice gençleri, nice beyefendileri, nice hanımefendileri, nice yaşlarımızı sessizler diyarına yol cettik. Dolayısıyla biz de şöyle bir yılın muhasebesini yapmak, hı hı hı. yeni bir zamana hazırlanmak adına hele hele ölçüsüzlüğün biraz daha fazla olduğu. Bırakın dine, diyanete uymasını ne kültürümüzle ne de bizimle yakından ilgisi ve alakası olmayan bazı kötü davranışların adeta kutlamaya dönüştüğü, hmm. önümüzde birilerinin için böyle beklediği bir dönem de varken istedim ki bunları konuşalım, hmm. dünyayı konuşalım. Hı hı hı. Dünyanın bizim için ne ifade ettiğine, ne ifade etmesi noktasına gerektiğine, gerektiğine Kur'an'dan bakacağız, hadisten bakacağız hı hı. ve yaşanan gerçeklerden yola çıkacağız. İsterseniz bu noktada Ankebut suresinin 64. ayetini ben bir okuyayım. Bir dakika, buyurun, buyurun. Konuya böyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سدق الله العظيم Rabbi yüce Allahımız şöyle buyuruyor Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir Asıl hayat, ahiret yurdundaki hayattır. Levkânû yâlemûn, keşke bilseler. Evet, özellikle keşke bilseler. Rabbim, bunu daima bilen, dünyayı ahiretin bir tarlası gibi görüp, hem dünyasını, Kazanan hem de ahirette Allah'ın razı olduğu kullardan olmayı Yüce Rabbim cümlemize ve bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Amen. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ashabıyla otururken orada şöyle bir kare şeklinde bir şey çizdi. Karenin içinden şöyle bir çizgi çizdi. O çizgiyi biraz daha taşırdı, biraz daha ileri çizdi, biraz daha ileri. Ashab buna bakıyor. Kare. Ne anlatmak istedi? Ne? Evet. Nedir bu? Ne anlatmak istedi Hazreti Peygamber? Hı. Bu kare ile dünya hayatını, içinden bir çizgi ile de bu dünya hayatında yaptıklarımızı, çizgiyi biraz daha geçerek yapmak istediklerimizi daha da çizerek daha uzun düşüncelerimizi ama bir yerde o karenin çizgisi ne yapıyor onu bir yerde bitiriyor doğru Hı, mudur? Hocam. O kesişme noktası ölüm noktası mı oluyor o zaman? Evet Hı. şimdi Mustafa Bey bunu özellikle de şunun için arz ettim ayın 11'i cuma günü itibariyle sizin gibi sevdiğimiz bir arkadaşımız benimle beraber 3 tane Kur'an kursunda öğretmen olan Arkadaşlarımızı ailemizle beraber bir çay içmeye, biraz daha parantez içinde çorba içmeye davet etmişti. İçeri girdik, bir selamlaşma, bir tokalaşma. Hanımefendiler geçtiler, oturdular. Bu arada yatsı ezanı okunmuştu. Biz namazımızı kılalım diye düşünürken, cemaat olalım diye düşünürken yerin müsait olmadığını, cemaate seccade bulunmayınca ikişer ikişer hmm. kılalım dedik. O da olmayınca artık birer birer kılmak durumunda kaldık. Daha suyumuzu bile içmeden namazımızı bir kılalım dedik. Ve bir Kur'an kursu öğretmeni arkadaşımız adeta yalvarırcasına, hocam ben bir kılsam, hocam ben namazımı bir kılsam. Ha, önce ben kılayım. Evet, o, o manada. Hocam ben bir kılsam hocam falan. Tabi buyurun hocam kılın. Hatta bir ara yaşça ben onun büyüğüm Hı -hı. abisi durumundayım. Hocam buyurun dedi. Yok hocam siz kılın dedim. Ve tabi orasını çok iyi bilemiyorum. Acaba sünnete mi durdu? Yatsının ilk sünnetini mi? Yoksa direkt farza mı Hı -hı. durdu? Onu bilemiyorum. Ancak birinci rekatının sezdesinde ruhunu teslim etti. Daha davet edildiğimiz yerde suyu içmeden çorbaya hiç kaşığımızı sunmadan Hiç de böyle bir belirti falan yoktu Yok yani. yok, normalde hmm. sohbet ettik. Tabii şunu söyledi hocam, şu sırtımda müthiş bir ağrı var dedi. Ama ne yüzünde bu ifade var, ne de bunu gösterecek bizim için emare var. Allah rahmet eylesin. Yani Allah ölüm, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Ölüm ansızın. Evet. Geliyor yani. Yani bakın buraya biz neye gitmiştik? Niyet başka. Niyetimiz namazımızı kıldıktan sonra orada bir çorba içeceğiz biraz muhabbet edeceğiz efendim ben emekli oldum tabii arkadaşlarla bu mağarada hasret gidereceğiz derken belki daha yarınlar için birçok da planlarımız hmm. o rahmetlik hmm. arkadaşımızın da belki düşüncesi varken Allah makamını cennet eylesin tabii ölümlerin hmm. güzelinden bir ölüm dikkat ederseniz sezde de dedim hmm. ruhunu teslim etti abdestliydi ve bir cuma, mübarek cuma günüydü. Şimdi bunu şunun için arz ettim. Böyle bir dünya, yaşadığımız dünya böyle bir dünya. Ve Allah Resulü'nün şu hadisinde hiç unutmayacağız. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Ancak burada şu anlaşılmasın. Dünya sevgisi yani sevmeyelim mi dünyayı? Bu aşırı sevgi. Hmm ölecekmiş gibi değil de hiç ölmeyecekmiş gibi bırakın İlelebet ben bu dünyada yaşayacağım, Aynen. kalıcıyım diye Aynen. düşünmek bunun için Yanlış. hiçbir kural tanımayan dolayısıyla da hesaba çekilmeden önce kendimizi bir hesaba çekmemiz lazım hı hı. şimdi birçok kurumlar kuruluşlar aralık sonu itibariyle biliyorsunuz şu anda hesaplarını kapatacaklar hı hı. Bir gelirhaneleri olacak, bir de giderhaneleri olacak. Tabii kasada da bir şey varsa onu da ilave edecekler. Ama neticede eğer bu bütçeyi dek tutabiliyorlarsa, şayet bu kazandıkları fazla giderleri az ise kar etmiş olacaklar. Yok giderleri çok, kazançları gelirleri azsa zarar göstermiş olacaklar. Onun için de e, biz de e, bir kendimizi, nefsimizi hı hı. bir hesaba çekmeniz lazım. Yani kutlamak neyi kutluyorsun? Hele bir tart kendini, hesaba çek. Eğer kardaysan o zaman kutla. <gülüyor> <gülüyor> Bizim e, şeyde 31 e, hani, e, Aralık itibariyle e, yani eğer ille de böyle bir kutlama yapacaksak, hı hı. var. Ne var hocam? Ne var? Mekke'nin Fetih yıl dönümü var, güzel. Onu değerlendiririz. Yani. Tabii bir, bir de şu var, hani güzel bir şeyse tamam yapalım. Ama. Şimdi kullanılan unsurlara işte içeriğine şuna buna filan baktığınız zaman zaten içeriği itibariyle İslam'ın hoş görmediği şeyler. Yani onu kalkıp kutlamaya çalışmak, başka dinden insanlara özenmek hiç hoş değil. Hatta internette karşılaştığım bir söz Necip Fazıl'a atfediliyor tam bilmiyorum yani onun mu değil mi ama. Yedi <gülüyor> tane Hristiyan bir araya gelip bir danaya ortak girmedikçe ben yılbaşı Noel kutlamam gibi <gülüyor> bir söz okumuştum. Mustafa Bey bu noktada aslında çok önemli. Kişiliklerde de bu çok önemlidir. Bir karakter vardır. Yani bir duruş vardır. Özellikleri vardır. Yani hasletleri vardır. Duruma göre değişen değil de... ...esasında... Onun vasıfları, özellikleri zaten yüce Rabbim de bakın biraz önce bu Tevbe suresindeki ayetleri okumamın sebebi de şuydu. Mümin kadınların ve mümin erkeklerin birbirisinin velisi olduğunu yüce Allah buyurduktan sonra yetmuru ne bil maruf. İyiye Ya bakın bir özelliği var. İyiye emre derler. Ve nehirun al-münker. Kötülükten, kötülükten de sakındırırlar. Nehye derler. Ve yuqimune salah namazı dosdoğru kılarlar. Ve ne zekate zekatlarını verirler. Ve yu'ti'un Allah'a ve Resul'a Allah'a ve Resul'üne de ne yaparlar? Mithatik, İtaat yani. ederler. Şimdi hemen karşıya baktığımız zaman yani bir önceki sayfaya 67. ayet ve 68. El münafikune vel münafikatı ba'duhum min ba'd. Burada da münafık hmm. kadınların münafık erkeklerin bakın birbirisinin velisi değil. Yani gönülden değil. Birbirlerindendir diyor Allah. Ve buna bakıyoruz ne bil münker. Neyi emrediyorlar bunlar? Kötülüğü. Peki Müslümanlar neyi emrediyordu? İyiliği. İyiliği. Başka ne yapıyorlar bunlar? Ve yenhemlil münker. İyilikten dalı koyuyorlar. Yenhevne. Yani tabi hani, yani, tabi hani Münker değil hocam o zaman. Bir dakika. Ve her ne anil maruf. Anil maruf. Ya Mustafa Bey maşallah <gülüyor> Estağfurullah Arap asıllı oluşumuz dolayısıyla hocam. Bu müthiş yani. Gerçekten evet. Bazen insanın söylemek istediği ile söyledikleri bazen e, aklımızdaki ile dilimiz bazen böyle uyum içinde olmuyor. Rabbim bütün hata ve kusurlarımızı affe mağfiret eylesin. Eyvallah, i̇şte doğru. bu da bizim esasında kendimizi tanımamız açısından çok önemli. Bakın e, siz de zaten şu anda benim yanımdasınız Mustafa Bey. Kur'an-ı Kerim'e bakarak okuyorum ayeti. Hı hı. Ama buna rağmen ve وَيَنْهَوْنَ anil maruf Çünkü münafıklar herhalde iyiliğine nehyeder. İyiliği, i̇yiliği hı hı. yasaklar. İyiliğin olmasını istemezler. Şimdi buradan şunu söylemek için ifade ettim. Müslümanın bir duruşu var. Bir hı hı. özelliği var. Yani Yüce Allah zaten e, müttaki kullarını Müslüman olan mümin kullarını vasıflarıyla bildiriyor. Bir de sevgili Peygamber Efendimiz, ben teşekbeh bir kavmin fevminhum hmm. Kim kendisini bir kavme benzetmek isterse o kavimdendir. Hmm. Ama bu benzetmek onlar gibi olmak. Nasıl olmak? özünde sözünde, zihniyetinde, gönlünde, düşüncesinde. Dolayısıyla siz de ifade ettiniz. Ya onlar bizim kurban bayramımızda. Hı hı. Ya da bizim bir cuma günümüzde. Ben Almanya'da da dört sene kaldım. Dört sene görev yaptım. Bunu gördüm. Kendi inandıkları yanlış da olsa yani bir dayanağı olmasa da onu yerine getiriyorlar. Hı. Ama onların böyle bir işte bu kurban bayramını nasıl olur da biz değerlendiririz e, bir çabası yok. Söylediğini ifade ettiğiniz hani bir kurbana yedi Hristiyan <gülüyor> bir nasıl orada biz bir araya gelir de bir kurban keseriz. Yani bu da bir Müslümanların olan şey dediğine şahit oldunuz mu? Yok öyle bir şey. Bir de e, bir yıl yani bir takvim yılı ömrümüzden geçmiş ve bir yeni yıl gelecek ve bu yeni yıla Allah'ın yasak ettiği kesinlikle haram kıldı şeksiz şüphesiz zaten esası itibariyle Allah bir şeyi bize yasak ettiyse mutlaka ve mutlaka bizim için ya da bütün insanlık için onda zarar vardır onda İnsanları mahveden, perişan eden, bozan, ifsat eden bir şeyler vardır. Çünkü Yüce Allah bu kadar kullarını severken, elbette ki faydalı olanı emrederken, ne de emretmişse onda bizim için mutlaka fayda vardır. Mutlaka. Dolayısıyla bir senenin sonu gelecek. Alkoller alınacak, hiçbir anlam olmayan çamlar süslenecek. Hindiler, özellikle o güne gül gül. bu o güne ke kesilecek. Ondan sonra da efendim toplanılacak. Hadi hindiler ya da ağaçların hani şey kötü bir tarafı yok da o alkol bilmem ne falan özellikle o, o problem hocam. Mustafa yani. Bey ol, olmaz olur mu ağaçların bir kötü yani o kadar bakınız. Şey itibariyle söylüyorum hocam hani e, sembol ettiği şey itibariyle kötüdür tabi. Kesinlikle. Ama a, hani içki haramken hindi yani, alıp tabii. hindiyi yemiş insan tabi ama gönül isterken onu özellikle o yılbaşı dolayısıyla alıp yemesin. Hindi yesin ama niçin o güne özellikle yani, getirsin? Yani bundaki mana ne? Bundaki anlam ne? Hı hı. E burada da da... Birileri bir şeyleri dikte ediyor ya da e, süslü gösteriyor. Biz hemen atılıyorsak bu bizim a, sağlam bir altyapıya sahip olmadığımızın göstergesidir. Mustafa Bey bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yüce Rabbim lütfetti. Biraz önce de ifade ettim. sene Dalma'ya da görev yaptı. Vallahi benim onuruma dokunuyor. Yani memleketimizde o Noel denilen şeylerin yapılması bizim kültürümüzle tarihimizle, medeniyetimizle dinimizle, ahlakımızla aile bağımızla bütün değerlerimizle zerrenin ucu kadar bağlantısı olmadığı gibi gerçekten bize yakışmayan bu durumu görünce insanın Üzülüyor yani. İnsanın bir şeyin kökenini araştırması lazım. Yani bir şey yapıyorsa körü körüne yapmamalı. Tabii, tabii. Aynı şekilde bu namaz için de olur. Dini ibadetler için de. Yani körü körüne değil. Bir şeyleri neden yaptığınızı bilerek yapın. tabi. Bu. Yani şimdi bir... Yani ne? Noel kutluyorsun. Niye kutluyorsun? Niye kutluyorsun? Yani. Nedir? Bu nedir yani? Ya araştır. Gerçekten içine siniyorsa evet. tamam kutla. Kutla. Ama bilerek kutla. Birileri dikte etti, gö süslü gösterdi diye kutlamak problem hocam biraz önce de ifade ettik bakınız e, elbette ki müslümanların da böyle sevindiği mutlu olduğu efendim gönüllerinin hoş olduğu hoşnut olduğu bir araya geldiği biraz önce de arz ettim bizim e, bayramlarımız vardır hı hı hı. bayram bizim içindir sevit surur günüdür ama bu hususta ilgili en çok beni yaralayan husus Özellikle. ya sana ne hı hı Şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hoca efendi ya şuradan bir hanımefendi elinde bir tepsi baklavayla şöyle gitti. Bana ne demiş ya? Ama hocam sizin eve Ama hocam girdi. bu sizin eve O zaman sana ne kardeşim demiş ya? Yani. Yani. <gülüyor> sana ne? Eyvallah. Şimdi e, Mustafa Bey bu hususla ilgili bunu yapmak sadece zararı kendimizde kalan bir hususta değil. Hı hı. Toplumsal çöküşü ediktiriyor. Tabii yani. tabii. Şimdi bizim bir sorumluluğumuz da şu. Yani bizlerin bütün davranışları çocuklarımıza da örnek teşkil ediyor. Hı hı. Şimdi bunu yapanlar esasında bu kötülüğü kendilerinde bırakmıyorlar. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi sebebini bilmediği, dayanağı olmayan, seninle bağı bağlantısı olmayan artık şu günde de Gizlenecek bir şey de kalmadı. Herkes de kendini safını yerini de ortaya koymuşken, bazılarda da artık alenen açık ve açık Müslümandan rahatsızın hmm. demeye de başlamışken, biz de bunları duymuşken ha bu şu anlama gelmiyor. Tabii ki ilişkilerimiz devam edecek. İnsani hmm. ilişkilerimiz, hmm. bizim ecdadımız bir arada yaşamış ve bu birlik ve beraber olduğu dönemler içerisinde insani ve ahlaki olan şeylerde hiçbir zaman taviz verilmemiş. Elbette ki birlikte yaşamışız. Bu nokta değil bizimki. Bu taklit etmek. Yani başkalarının davranışını e, taklit etmek ki anlamsız o gerçekten beni yaralıyor. Onun için de yüce Allah'ımıza dua ediyoruz. Rabbim inşallah bu noktada e, özellikle bizim yavrularımızın e, uyanmasına, İnşallah bu gerçeği görmesine bugünleri de vesile eder. Ha şimdi yılbaşı diye bir şey yok. Ya şimdi ne demek? Tarihler artık 2015 yerine 2016 olacak. Sen bunu karşıda çıksan öyle çıkmasan da. Evet Muharrem ayının biri hicri olarak bizim yılbaşımızdır. Eyvallah. Ama bu gerçeği bilerek acaba şunu yapmamız gerekmez mi bizim? Allah Allah benim ömrümden bir 365 gün geride kaldı. 2016'ya gireceğiz. Ben biraz önce de arz ettim. Bak 2015'in ortalarına kadar ben bir devlet memuruydum. Şimdi yaşlılık aylığı alan, genç kalmaya çalışan efendim her ne kadar balı yesem de hazayı onu soracaktım hocam. Devam ediyor değil mi? Şükürler olsun. <gülüyor> şimdi şöyle söyleyeyim. Hayat damarlarımdan ee, biri de baldır diyormuş. <gülüyor> şimdi yüce Rabbime ne kadar hamd etsek Şükretsek azdır. Gerçekten yazın olunca dostlarımız da var. Benim ilk almaya kaldığıma, ah. Rabbim onu nasip eder etmez onu bilmiyorum ama bu sene için 24 kilo parasının da bayağı az olmadığı bir kardeşimizden bu kadar bal aldık. ha. 2 kilo ikramı vardı onu söylemedim. Eyvallah. Ondan beraber 26 olur. E, Derdim Yenler hocamızın öyle bir özelliği var. Yani menbaından almayı sever ya da doğal olmasını doğru, çok önemsen. Hatta mesela bizim Köyde zeytinyağı imal ediliyor. Bu arada reklam da yapayım. Zeytinyağı, <gülüyor> zeytinyağı satmıyoruz. <gülüyor> hocamız 20 kilo sipariş ettirdi de türlü gelmedi. Gelir inşallah. İnşallah gelir. gelir. Yani hocamız öyle bir doğal gıdalara epey bir meyilli hassas o konuda. Mustafa Bey bu çok önemli aslında. Tabi olmak var ya. Doğal olmak. Biz çocukluğumu yıllarda geçti. Rabbime hamd olsun. Biz de her şey doğaldı. İnsanlar da tabiydi. Yani siz onu nasıl görüyorsanız gerçekten oydu. Ben şuna inanıyorum, insanın yedikleri, insanın içtikleri, insanın sade bedenini değil, gönül dünyasını, zihnini ve ruhunu bekliyor. Allah bizi helal olan, temiz olan, güzel olan şeyleri yiyen, ve bundan dolayı da hamdeden şükrünü ve hamdini arttırdığı sabırlı kullarından güzel kullarından eylesin diyor Merhabalar. saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenler hocamız Abdullah Akkaya Bey'i üçüncü kez konuk ediyoruz. 2013-2014 ve 2015 yılı itibariyle konuk ettik diliyoruz. 2016 bitmeden hocamızı tekrar konuk edelim. İnşallah. Allah ömür verse 2017 de olur diyoruz. Hatta ben buradan ya da siz buradan taşınırsanız yılda bir kere buluşalım. <gülüyor> İnşallah en <az. gülüyor> Öyle bir şey yapalım. Evet kıymetli dinleyenler. Programımızı dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz yine yeniden birlikte olalım. Esen kalınız. Sağlıcakla kalınız. Enlem ve Boylam www.mbilgin.com Enlem ve Boylam 88 Aralık 2015 Bitti, esen kalınız Ellen ve Boylan. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Mustafa Bilgin. Aralık 2015